gegen geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada sadece Kuş Adası'nda yetişen ve 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez Çiçeği'nin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek koruma altına alınmasını istedi. Sürücü, diğer endemik türler gibi aydın ölmez çiçeği ile ilgili bir tür koruma eylem planının yapılması endemik bitkinin geleceği açısından çok önemli. Eğer iki elin parmağı kadar kalan bitkiyi koruyamazsak bir tür daha gezegenimizden yok olmuş olacak dedi. Sürücü, Milli Park'ın da bulunduğu Samson Dağı'nda İngiliz botanikçi Davis tarafından 1960'lı yıllarda tespit edilen helik Crisum hayvudlandium türü aydın ölmez çiçeği, bölgemizin endemik türlerinden biri olup IUCN kriterlerine göre kritik düzeyde tehlike altında. Kuşadası ve Milli Park kıyılarında yoğun bir şekilde görülen diğer ölmez çiçeklerle karşılaştırılan aydın ölmez çiçeği yaklaşık 800-900 metre yüksekliklerde yetişmekte. Her sapın ucunda 10-13 minik çiçekten oluşan kümeler odunlaşmış bir gövdeden yükselmektedir. Bölgenin ekolojik yapısının titizlikle incelenmesini sözlerine ekleyen sürücü, Kuşadası ve çevresinde başta milli park olmak üzere farklı ekolojik yapılar nedeniyle zengin bitki örtüsüne sahip doğal alanlar bulunmakta. Aynı zamanda geleneksel tarımın en iyi uygulandığı yerlerden biri. Kuşadası'nda hem ekolojik alanların hem de tarımsal toprakların korunması için bu zenginlikleri tehdit edecek ve geri dönülmez tahribat oluşturacak hiçbir faaliyete izin verilmemeli şeklinde konuştu. Doğa alanları ve milyarlarca liralık ihalelerle anılan şirketlerden biri son 11 yılda milyarlık ihaleler aldı. Şirketin 2011-2022 döneminde kamudan aldığı ihaleleri inceleyen CHP milletvekili Murat Emir'in çalışmasına göre şirketin kamudan aldığı 19 milyar 717 milyon TL maliyetli 34 dev ihaleden yalnızca ikisinde açık ihale yöntemi kullanıldı. Bir günden Mustafa Bildirci'nin aktardığına göre şirketin kamudan en fazla ihale alan 5 şirket arasında yer aldığı söyleniyor. Murat Emir, dev kamur ihaleleri ve çevre felaketlerine yol açan projeleriyle tartışılan şirketin aldığı ihalelerin büyük bölümünün pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiğini vurguladı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştiren ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 7,7 milyar milyarları oldu. Emir, bu ihalelerde kamu lehine indirim oranının %18 olarak hesaplandığını söyledi. Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar... 18 Eylül Dünya Temizlik Günü için bir araya geldiler. Muratpaşa ilçesindeki Lara Parkı'nda buluşan aralarında Rusya, Ukrayna, Belarus, Kırgızistan gibi ülkelerden gelip Antalya'da yaşamlarını sürdüren yerleşik yabancıların bulunduğu ekiptekiler çöpleri güzelce temizlediler. Parkın falezlerle bir Olan bölümünde de çalıların arasında sıkışmış şişe, yiyecek ambalajı plastik ve bardak gibi kilolarca çöp topladılar. Temizlik yaptıkları Lara Parkı'nın her köşesinde çöp kutusu olduğunu fakat insanların çöplerini oturdukları bankların altına farezlerin üzerindeki otluk alanı atmalarından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Kırgızistanlı Aksu Ulanova 6 yıldır Antalya'da yaşadığını düzenli olarak temizlik etkinliğine katıldığını söyledi. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre İzmir Ali Ağda'da gerçekleştirilen gemi sökümünün yarattığı çevre kirliliği ve işçi sağlığına yönelik oluşturduğu riskler bölge için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Son olarak Nassau Paulo gemisinin Ali Ağda sökülmesine İzin verilmemesinin ardından İzmir halkının direnişi geminin sökümün iznini iptal ettirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Çevre Mühendisleri Odası İzmir şubesi gemi söküm faaliyetleri ön değerlendirme raporu hazırladı. Ve Aliağa'da 403.710 metrekare arazi üzerinde 22 şirketin gemi söküm tesisleriyle yıllık 1.450.000 ton Hurda çıkardığını belirten raporda Ali Ağa'da yer alan demir-çelik tesislerinin yıllık kapasitesi 11,3 milyon ton. Gemi sökümünden bu sektöre 300 bin ton hurda oranında bir sevkiyat var. Bu sayısal oran gemi sökümünün bu bölge için yeterli hurda sağlayacak bir uğraş olmadığını göstermekte. Bununla birlikte gemi sökümünün yarattığı çevre kirliliği ve işçi sağlığına yönelik oluşturulan riskler bölge için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor dendi. Raporda Ali Ağa'da bulunan 22 tesisten 6'sının Avrupa Birliği geri dönüşüm listesine dahil olduğu, 2 tesisle ilgili sürecin devam ettiği açıklandı. Raporda ayrıca 28 Ekim 2021 tarihinde güncellenen Avrupa gemi listesine dahil edilmek için başvuran 3. ülkelerde bulunan gemi geri dönüşüm tesislerinin listesine göre ise 8 tesisin listede yer aldığı, 9 tesisin ise hala başvuru aşamasında olduğu belirtildi. Raporda İzmir Ala Gemi Geri Dönüşümü sektör analizinde yer alan veriler aktarıldı. Bu verilere göre sökülen gemi tonajının 2020 yılında %219 arttığı ve 2008-2020 yılları arasında toplam 2054 geminin söküldüğü belirtiliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.